Bugünkü seçimleriniz yarınki geleceğimizi yaratıyor. Peki siz neyi seçiyorsunuz sorusunu bize soran yazar, doğal ve sağlıklı yaşam danışmanı, aynı zamanda da üç çocuk annesi, doğal anne Başak Pirtini ile birlikteyiz. Bugün doğal anneliği konuşacağız. Hoş geldin Başak. Hoş bulduk. <gülüyor> Çok teşekkür ederim programıma konuk olduğun için. Çünkü sana soracak bir sürü sorun var. <gülüyor> Zamanımız yetmeyebilir. <gülüyor> Benimle birlikte bir sürü şeyi merak eden bir sürü de dinleyici olduğuna eminim. Öğrenciler. Öncelikle senin hikayenden başlamak istiyorum. Annelikten önce mi sonra mı bu doğal yaşam yolculuğu başladı sende? Ee, ve şu, şu anda <gülüyor> kitap dışında neler yapıyorsun? Evet şimdi şöyle öncesinde başladı. Hı hı. Ben çocukluğumdan beri doğayı ve hayvanları çok seviyordum. Ve e, dünya için doğa için ne yapabilirim diye böyle aklımda e, bir soru vardı. Ama ne yapacağımı bilmiyordum. Doğayla ve hayvanlara yönelik işte çevreyle ilgili bir bölüm okuma niyetim vardı. Fakat beni hayat kimya okumaya itti. Ee, aslında çok da güzel oldu. Çünkü bu benim bakış açımı pekiştirecek bir destek sağladı. Kimyasalsız bir yaşama ilgi duymaya başladığımı fark ettim aslında içimde olan. E, kimya bilmenin verdiği hani ilgiyle de böyle yaşadığım hayatta... Ne kadar çok kimyasalı bedenime zarar gelecek kimyasalı azaltabilir mi ilgisi başladı. Doğumdan çok öncesinde benim zaten böyle kişisel olarak bedenime zarar verecek bir şeyi uygulamam ama. Yani uygulamayayım yapmayayım gibi bir şeyim var eğilimim vardı. İşte mesela normal doğumu neden tercih ettim? İşte sezaryen olmadım. Çünkü sezaryen müdahale. Hani bedene evet. bir müdahale. İşte çocuklarıma. Yapay bir antibiyotik vermek yerine niye doğal antibiyotik içeren besinleri verdim? Çünkü öteki yapay hani bu doğal. Hı hı. Bunun gibi bütün seçimlerimde bu içgüdülerim beni yönlendirdi. Ee, tabii anne olmadan önce herkesin de bunu deneyimlediği gibi tüm hayvan severlerin kedilerim ve köpeklerim oldu. Evet. Onların yaşadığı rahatsızlıklarda araştırmalarım beni... Şu an günümüzdeki modern hayatta ne kadar fazla ilaç, aşığı, kimyasalın hayatımızda yer aldığını fark etmeme sebep oldu. Ve baktım ki insanlar aslında kedilerini köpeklerini sağlıklı tutmak için hayatlarında bir kere bile veterinere götürmeden sağlıklı tutmak için doğal besliyorlar. Ondan sonra doğal bağışıklığını kuvvetlendirici işte fitoterapi, homeopati, akupunktur, akupresur, naturopati, kairopraktör e, bunları yapıyorlar. Sonra dedim ki bunlar çok ilginç konular ben de öğreneyim Hı -hı. ve takip ettiğim o zaman hani çok fazla Facebook yoktu bundan 15 sene önce. Evet. Takip ettiğim yahu gruplarındaki insanların çocuklarına da aynılarını yaptıklarını hmm. fark ettim. Yani diyor ki mesela köpeğimizi raw food besleniyor, besliyoruz. Diyor, et ve kemikler. Biz evde de çocuklarımıza işte katkısız doğal besliyoruz. Dedim enteresan yani. <gülüyor> Ondan sonrasında kendim de bu konularda homeopati, bitkiler, aromaterapi, işte fitoterapi böyle kendime bir şey koydum. Hedef koydum. Bu konularda kendimi geliştireceğim. İnternetten bulabildiğim online kursları almaya başladım. İşte blogları, yazıları, kişileri takip etmeye başladım. Ve çocuğum olmadan önce zaten dedim ki... Hani ...ben o zaman çocuklarımı bu şekilde yetiştirebilirim. Sonra fark ettim ki buna doğal ebeveynlik deniyor. Natural Hı -hı. Parenting. Hı -hı. Ve bu doğal ebeveynliğin yaptığı, gerektirdiği bir takım şeyler var. Niye dedim. Sonra bu belki acaba bir moda mı? Hani Hı -hı. herkes bunu yapıyor. Ama baktım ki aslında modadan öte... Doğaya zarar vermeyen uygulamaları içeren bir e, ebeveynlik şekli. E, şu an yaptığım benim doğal ebeveynlik değil tam olarak. Hı hı. Çünkü onun da ötesinde yani bence ekolojik yaşam <gülüyor> diyorum ben ona daha böyle bütüncül bakıyorum. E, hem doğal ebeveynliği kapsıyor do, dünyaya zarar vermeyen işte kimyasalları, yiyecekleri, e, iyileştirme yöntemlerini kullanmayı kapsıyor. Ama aynı zamanda mesela benim kitabımda çok az bahsettiğim belki... Belki bir sonraki kitabımda bunu şimdi hazırlıyorum içeriklerini. Daha böyle spiritüel tarafımız da var. Yani biz bir makine değiliz. Ruhani olarak da kendimizi doyuracak bir takım şeyleri uygulamaları çocuklarıma yapıyorum. Tam bütüncü sağlığa ulaşmak için. Hmm. Dolayısıyla böyle bir yola girdiğimi fark ettim. Ve şu an mesela çocukken düşündüğüm işte ben doğa için dünya için... Hayvanlar için, insanlar için ne yapabilirim mi? Şu anda kendimi böyle doğa için ekolojik mesajlar verirken buldum. Hmm, çok güzel. Dolayısıyla hani böyle bir şey koydum kendime, e, niyet koydum. Mümkün olduğu kadar çok kişiye kimyasalsız, sağlıklı olabilecekleri bir yaşamı e, anlatmayı. Çünkü son 100 yılda bir kimyager olarak söylüyorum çok acı bir şey bu. E, 80 binden fazla kimyasal doğaya salındı. Hmm. Ve bu kimyasallar her yerde. Yani hani sudaki plastikler, ağır metaller, toksinler, havadaki aynı şekilde bir sürü ağır metaller, toksinler, havadan spreylemeler yapıyor biliyorsunuz. E, tarımda kullanılan ilaçlar, pestisit, herbisit, fungisitler hepsi bizim hem gıdadan, hem havadan, hem sudan hayatımıza giriyor. Ben de burada kendi kendime o zaman bütün bu bölümlerde ne yapabilirim mi? ...araştırmaya başladım... ...ve bunun temellerini... ...bir kitaba koymaya karar verdim... Evet, şimdi ...10 yıldır söyleyelim. yazıyorum aslında bloglarımda... Başan bir kitabı var... ...ikinci baskısı yayınlanmış... ...Doğal Annelik Yolunda Doğum ve Hamilelik bana da etti, okuyacağım çok teşekkür ederim <gülüyor> şimdi annelik o zaman birazcık da arttırdı senin bu merakını araştırmanı evet aslında uygulama <gülüyor> sahasını kedi ve köpeklerimden <gülüyor> sonra çocuklar da yapmaya başladım peki şeyi merak ediyorum bu doğallık kavramı sadece beslenme ile ilgili bölümde mi var yoksa genel olarak annelik ve işte yaşamda her şeyin doğalı ve doğaya zarar vermeyeni mi tercih ediyorsun evet öyle aslında tabi şöyle bir şey var yani hepimiz şehirde yaşarken fark etmeden birçok doğaldan uzak malzemeyi doğal olarak kabul ediyoruz yani günlük hayatımız içinde normal olarak kabul ediyoruz doğaldan mesela yani mesela geçenlerde şunu fark ettim şimdi okulda anaokuluna başlayınca diyorlar ki yazıyorlar gazlı kalem alın hmm. şimdi gazlı kalemi al, alıyoruz baktım çok seviyorlar kullanıyorlar bitiyorlar evet. bitti diyor atıyorum sonra dedim ki ben bunu niye atıyorum yani nereye atıyorum ve atınca ne olacak yani bu evet. kadar gereksiz bir şey var mı yani kurşun kalem istesinler hani gazlı kalemi e, fark ettim mesela hani e, bunun gibi birçok şeyi zaten fark Hı -hı. ediyoruz. Ve mesela satın almalarımızda ama gazlı kalem ben çocukken çok severdim benim de vardı Hı -hı. yani bitince arkasına kolonya kayardık işte hani bitsin ama şimdi artık gazlı kalemler öyle arkaları da tıpaları da kapalı böyle hani evet. bir şey yapamıyorsunuz Hı -hı. İşte o kadar bir tüketime dönmüş ki. O yüzden hani şu anki mesela bütün alımlarımıza bu bilinci vermeye çalışıyorum. Tabii böyle alıyor muyuz? Hayır yani haftada bir bir koca çöp torbası dolusu plastik poşet çıkıyor evden. Şimdi mesela evet. niyetim bunu azaltmak bunu Hı -hı. azaltmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben hani doğal yaşamaya çalışırken bunu mükemmel yaptığımı söyleyemem ama kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bence herkesin öyle yapması gerekiyor. Az önce şeyden önce konuşuyorduk program çekiminden önce. Bu kadar çok şeyi bir arada yapınca insanlar evet. böyle bir fazla geliyor. Hani bunalıyorlar işte. İşte beslenmesi de var, şekeri de yok. İşte evet. ne bileyim sebze suyunu da sıkıyor. Hı hı. İşte bahçesine komposta yapıyor. <gülüyor> i̇şte bitkisini yetiştiriyor. Evet ama yani bunlar benim düzenli her gün birebir yaptığım şeyler değil. Çoğun insanlara bir fikir, bir hani açıklama böyle bir şey yaratmak için farkındalık yaratmak için de paylaşıyorum hepsini birlikte yapmam zaten mümkün değil yani günümün normalde nasıl geçtiğini anlatacak olursam işte sabah kalkıyorum çocukların kahvaltıları sonra yemek pişirme öğlen yemekleri sonra toplama ortada çamaşır derken belki bir arkadaşla görüşme ve akşam yemeği daha sonra da yatış seremonisi giriyor gecede ancak kendime ayırabildiğim bir vakit evet. varsa bazen bir şey yapıyorum yani böyle bir yaşantıyı kabul ederek başlamak gerekiyor doğal yaşama belki de çünkü çok fazla emek istiyor Evet tabii, çok fazla e, emek istiyor. Çok fazla emek en ağırlığına gıdalar alıyor. Hani gıdayı düzenli olarak mesela çok fazla sebze pişiriyoruz. Hani onu almak, getirmek, Hı -hı. pişirmek, yapmak. Evde tabii iş bölümümüz gayet iyi bu konuda eşimden. E, ve... Hepsini tabii ki de tam organik alamıyorsun ama sadece beslenme değil mesela kozmetik tarafında bir sürü evet. kozmitimi attım alerji yapıyordu <gülüyor> hepsini verdim isteyenlere gittim böyle üç parça şey aldım hani organik işte bir far ruj ve rimel <gülüyor> aldım. O kadar mesela ona yani idare ediyorum sadeleşmek. Evet yani hani gerçekten temel... ihtiyacımız var mı? Hani Hı. her şeyi tüketmeye böyle sorgulamaya başladım. Peki şimdi evde olup sürekli işte çocuklarıyla ilgilenen bir anne olarak tamam senin hani e, vaktini planlaman ona göre oluyor. Peki çalışan annelere e, e, ya da işte çalışan kadınlara bununla ilgili bir şeyler önerebiliyor musun? Çünkü senin şu anda yaşadığın ve yapmaya çalıştığın şey Çalışan bir kadın için Çok ciddi bir yük Ve zorluk olarak gözükebilir Senin sadeleşmek sen kastın mesela ona yoğurdunu mayalamak sana kolay geldiği kadar kolay gelmeyebilir ama sonuçta sağlıklı olan o. <gülüyor> hani çalışan annelere çalışan anne babalara bununla ilgili önerebileceğin işte adım adım yol gösterebileceğin küçük şeyler var mı? Evet öncelikli olaraktan sosyal medyada ne kadar vakit geçirdiklerinin böyle bir seceresini tutsunlar. Çünkü ben dahil mesela dinlenmek için aralarda geçiş yaparken işler arasında... ...hemen oturup bir bakıyorum 20 dakikam geçmiş. Bu 20 dakikalar toplandığında 2 saate denk gelebiliyor. Hı hı. O yüzden bu 2 saat içerisinde siz böyle bir günlük, iki günlük yemeği yapmanız da mümkün. Hı hı. Aynı zamanda arka planda belki YouTube'dan istediğiniz bir şey çalışırken... ...bir eğitim dinlerken ya da birisini izlerken de bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla günümüzü iyi planlamak, zaman yönetimini yapmaktan geçiyor her şey. Hı. Her şey mümkün. Seçimlerimiz bizim için öncelikli bir de neyi seçiyorlar yani ne yazık ki sağlıklı olmak emek gerektiriyor şu anki hızlı tüketimde bize çok hızlı bir hayat yaşatılıyor bu kadar hızlı yaşamaya ihtiyacınız var mı yani bu kadar kazanmaya bu kadar harcamaya buna ihtiyacınız var mı önceliklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Ona göre de seçimlerinizi sağlıktan mı yana yapacaksınız? Yoksa mesela size anlık iyi gelecek zevklerden ve tercihlerden yana mı yapacaksınız? Hmm. Bunların ağırlığı ne olacak? Dengesi ne olacak? Şimdi zevksiz yaşayın da demiyorum. Yani herkesin bir kendi kişisel dengesi ve limiti var. Ancak iyi olmaya çalışma isteği her zaman sizi bir açama daha ileri götürecektir. Mesela öncelikli olaraktan e, klasik deterjanlarınızı atarsınız yerine... Organiklerini alırsınız yani. Ya bunlar böyle yaparsınız. artık ateş pahası şeyler değil. Ya da kendiniz evet. yaparsınız. Ya da mesela kendiniz yaparsınız. Şimdi... E Piyasada çok güzel ürünler var. İçeriği aynen elde yapılabilirler gibi. Hı hı. Ama tabii mesela onları alınca da diyorsun ki plastik atığı var. Kendim hı. yapabilir miyim? Ondan sonra toplu malzemeyi alacağınız yerleri tabii bulmak gerekiyor. Bunlar yine zaman harcatan. Ama mesela çok çalışıyor. Yoğurt bile mayalamaya zamanı yoksa. Vücudumuza kimyasalların girişini durduracak böyle bir takım çalışmalar yapılabilir. İşte evinizi detoks yaparsınız. Evinizdeki bütün temizlik malzemelerini, bulaşık malzemelerini bunları dönüştürürsünüz. Neler atık çıkarıyor bunları azaltırsınız. Yazın böyle bir liste. Evet. O sene içerisinde bir ay içinde bunları dönüştürmeniz gerekli değil. Değilin ki mesela bir sene sonunda ben bunu halletmiş olacağım. Evet. İşte iki sene sonunda şunu yapmış olacağım. Bakarsınız yani belki. Evet, liste çıkarıp sadeleşmeye Evet, nereden baş? Evet. En, en kolay vazgeçebildiklerimizden başlayabiliriz Evet, evet. Zaten mesela kitabımda da size hani beslenmeyi nasıl yapacaksınız işte evdeki tarifleri nasıl yapacaksınız bütün hepsini detaylı olarak yazdım yani sağlıklı bir beden için ne yazık ki hayatımızdaki kimyasalları azaltmamız gerekiyor çünkü biz fark etmeden bedenimiz çok fazla yükleniyor artık bu son yüzyıldaki sokağa ve doğaya bıraktığımız atıklardan dolayı kimyasallar özellikle mesela annelerin çok dikkatli ol, dikkatli olması gerekiyor hamile kalmak istediklerinde. Çünkü bebeklerde kanı biliyorsunuz, hamilelik boyunca annenin kanını temizliyor ve doğduklarında bebeklerin kordon kanında 280'den fazla kanserojen Toksik kimyasal bulunmuş. Hmm. Ve bu bebeklerin eksiyle doğdukları anlamına geliyor. İşte evet. Bir de üstüne mesela doğum sırasında yapılan müdahaleler kullanılan e, aşılar, antibiyotikler var. Hani rutin kapsam içerisinde. Bunlar bazı insanlarda çok fazla yük bindiriyor. Yani bazı bebeklerin bünyesi bunu kaldıramıyor. İşte bu sefer bir takım... Hem e, otomün rahatsızlıkları yol açabiliyor ya da işte alerjiye, astıma ya da tamamen büyük pişiklere, uyku Hı -hı. bozukluklarına, davranış bozukluklarına birçok şey yol açabiliyor bu toksinler. Evet. Yani benim anlayışım şu, hayatımızdaki kimyasalların girdiği gıdalardan, havadan, sudan, temizlik malzemelerinden, kozmetiklerden bunları azaltalım, içimizi temizleyelim. İçimizi temizlerken kullandığımız iyileşme yöntemlerinin de mesela örneklerini yazmıştı i̇şte diyelim çocuğunuz ateşlendi ne yapıyorsun işte o anne o kadar uzun işten ayrı kalabilecek mi evet. şimdi orada <gülüyor> iki günlük belki üç günlük izin alması birisi bakacak yoksa çocuğunun bir çocuk sahibi olmanın sorumluluğunu alıyorsa onun da sorumluluğunu alarak o izini alması gerekli olduğunu düşünüyorum ben <gülüyor> kestirmeden olmuyor bari evet şey. yani kestirme diye bir şey yok yani bir gün antibiyotik veriyorlar bir hafta boyunca antibiyotik evet, kullanıyorlar orada aslında o böyle bir kısır döngüye sokucu <gülüyor> sağlığı. Orada aslında evet e, sen 9 9 yıldır. Hiç evet. antibiyotik Neredeyse 10 yıl e, oldu. Evet. 10 yıldır hiç antibiyotik kullanmadan çocuklarının işte hastalandığı her anda doğal yolları tercih ederek onları büyüten bir annesin. E, ama orada da şöyle bir şey var. Şimdi kaygılı anne tipi çok var bizim e, evet. ülkemizde. Birçok yerde var. E, şimdi Ateş düşürücüyü verdiği an ateş düşünce anne sakinleşiyor. Ama normal yollarla ateşi düşürmeye çalıştığında bu bazen üç gününü Dört gününü bulabiliyor. Evet. Şimdi, şimdi orada anneyi öyle sakin oluyor. Aynen. Şimdi şöyle. Zaten en büyük mücadeleyi biz anneler kendimiz veriyoruz. Şu an böyle belki sakin konuşuyorum ama Hı -hı. benim de hani çok böyle stres olduğum, endişelendiğim anlar oldu. Yani 41.7 ateş gördüm ve hani yarım saat içinde düştü mesela bir homeopatik remedi verince. Hı -hı. Ee, ya da 41 ateşte. Üç gün, dört gün durdu. Ondan sonra bir baktık. Mesela altıncı hastalık patladı. Hı -hı. Ama o sırada verdiğimiz işte bilmeden... O anki bilgilerimize verdiğimiz bir işte ateş düşürücü bir şey mesela o hastalığın ilerlemesini durdurmadı. Çünkü vücudun yapması gereken bir iş var. Bağışıklık çalışıyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela çocukken geçirilen eğer bağışıklık desteklenirse çocukluk hastalıkları ateşler bunlar yetişkin olduğunda kanser gibi diğer hastalıklara karşı ee, ön bir egzersiz oluyor bağışıklık sistemine. Hmm. Ve eğer çocuklar çocukluklarında bu hastalıkları atlatmadılarsa çocukluk hastalıkları öteleniyorsa vücut bağışıklıkları hiçbir zaman yeterli egzersiz yapmış olmuyor. Ötelemekten sefer, kastın antibiyotiklerle baskın e, mı? Mesela aşılar yapılıyor hmm. aşı yapılan çocuk o hastalığı geçirmediyse hmm. işte bu düşünülüyor ki avantaj Aa, çocuğum evet. hasta olmadan büyüdü ama ismi üstünde çocuk hastalığı. Mesela hafif bile olsun atlatması hani aşı olsa olmasa bu çocukluğun, yani çocuğun çocuk hastalığını atlatması gerekiyor. Atlatmadığında o zaman yetişkinlikte çok daha ağır atlatıyor. Artı yetişkinlikteki hastalıkları atlatma becerisini kazanmamış oluyor mesela hmm. çocuk çocuk hastalığını geçmediğini. Bu benim söylediğim bir şey değil. Bu benim izlediğim pek çok e, kanserle ilgili belgeselde doktorlardan bilim adamlarından bizzet, bizzat yani dinlediğim bir şey. Dolayısıyla hani her annenin, her bilinçli babanın kendi araştırmasını yapması gerektiğini savunuyorum. Kitabımda böyle çok kısa kısa özet birçok bilgiler var, yönlendirmeler var, okunacak başka kitaplar var. Tek bir bakış açısını savunmuyorum. Herkesin kendi hayatı kendisine özel. Çünkü hepimizin kendimize ait korkuları, yargıları, endişeleri var. Ve bunları aşmak çok zor. Ben kendimce çözebileceğim şeyler... Dolayısıyla şu anki hayatımı yaşıyorum zaten seçimlerim ona bağlı kimseden hani benim gibi yapmasını bekleyemem benden çok daha iyi ve güzel yapanlar da var elbet mesela öyle kişilerle de karşılaşıyorum sadece demek istediğim şu ben modern şehirde üç tane mesela normal doğum yapabilmiş Kimisinde biraz müdahale var. Kimisinde işte daha az müdahaleli. Ee, hiç epidural kullanmadan. Altı seneye yakın çocuklarını toplamda emzirmiş. Hiç antibiyotik kullanmadan on yıldır çocuklarını iyileştiren. işte ateş, ishal, su çiçeği geçirdik. Ve bekliyorum hani başka hastalıkları. Hı hı. Ee, bir anneyim. Hı hı. Bunu ben modern şehirde yapabildiysem ya şansım yaver gitti. Ya da siz de benim gibi şanslı olabilirsiniz. Hani ben bu <gülüyor> köşesiyle... Herkese bu mesajlarımı iletmeye çalışıyorum. Çünkü ilk başta biliyorsunuz em, en uzun en hızlı 100 metreyi koşan kişi koştuğunda daha öncesinde insanlar 100 metreyi 10 saniyenin altında koşulacağına inanmıyorlardı. Sanıyorlardı ki kalbi patlar asla böyle bir şey denenmemeli. Evet. Birisi koştu hı hı. şimdi daha hızlı koşuyorlar. Git gidi de hızlanıyor. Yani böyle bir şey mümkün. Ben hani diyorum ki ben yaptıysam başardıysam siz hangi hayat şartlarında yaşıyorsanız olun. Siz de yapabilirsiniz eğer bunu yapmayı seçerseniz evet zor yani her hı hı. gün bir mücadele var yok şeker verme çocuğuma çikolata verme <gülüyor> hani ben bunu devamlı konuşuyorum kendi aile içimde de var ancak tabii ki kendi gelişim yöntemler de var mesela evet çocuk yedi yüzde 90 zaten sağlıklı besleniyorsa sebze meyve ağırlıklı tağıl ağırlıklı. E, tabii hani e, tahıl derken gidip de sokaktaki her ekmeği demiyorum hı hı. yani hani tam buğdaydan evet, işte evet. yerli tohum, atalık tohum falan hani bunları doğal şekil yani uygun şekillerde hazırlanmış olandan bahsediyorum. Yoksa hani börek çörek pastadan bahsetmiyorum ne yazık hı hı. ki. Ben de çok severdi falan oranın her türlüsünden. Mesela şu an sağlık e, durumu daha iyiye götürmek adına mesela tercih etmiyorum. Yiyemiyorum canım çekse de belki bazen yemiyorum. Peki. Çocuk... Sebze bizim sen, özür dilerim ee, bunun karşılığında mesela yenen zararlı şeylerde sebzeleri özellikle ağırlıklarını, hani hmm. bas e, öneriyorum yenmesini buna öğretilmesi gerekiyor ilk aşamada zaten sağlıklı olmanın temeli bence sebze yemek. Hmm. Evet peki çocuklar büyüdü. E artık dışarıda bambaşka bir hayat olduğunu da görüyorlar. Okul, işte bütün sınıf arkadaşları onlar gibi yaşamıyor. E ve çocuk olduğu için bazen o parlak, cafcaflı ve çok ilgi çeken şeyleri almak, sahip olmak ya da onların içinde bulunmak istiyor. Mesela bununla ilgili bir şey var mı? Çocuklarda bir isyan demek istemiyorum ama hani en azından sorular. Şimdi şöyle biz aslında alışverişle birlikte <gülüyor> gitmiyoruz. Hani pazara birlikte gidiyorduk eskiden. Dolayısıyla hani markete gittiğimizde de böyle mesela onlar hakkında konuşuyoruz. Öncesinde konuşuyoruz bazı belgeselleri izliyoruz. Mesela <gülüyor> That Sugar Movie var şeker belgeseli. E, bu gibi şeyleri izleyerek hem kendiniz... Özellikle yemeyecekseniz, siz yemeyeceksiniz ki çocuklarınız yemeyecek örnek <gülüyor> olacaksınız. Yani eve Nutella ve kola giriyorsa, hani çocuğunuzu bunları yeme içme çocuğunuz zararlı. Ben büyüdüm yiyebilirim diyorsanız o da yiyecektir. <gülüyor> yani ailenin beslenmesini işte avcı toplayıcı taş devri ve böyle bitkisel ağırlıklı bir şeye dönüştürmesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir şey. Yani herkesin önce dönüşüme kendisinden başlaması lazım. Anneler kendi dikkat edecek. Ben yemediğimde diyorum ki bak ben şeker yemiyorum. Çünkü kendimi sağlıklı tutuyorum ki... ...ben sen büyüdüğünde de sağlıklı kalayım... ...seninle ve çocuklarınla oynayabilecek enerjim olsun... ...ben bir kenarda hasta oturmak istemiyorum... Hı -hı. ...kendime bakıyorum... ...bu bilinci zaten çocuklara verince... ...onlar da kendi bedenleri hakkında... ...doğru seçimler yapacaklar diye düşünüyorum... Evet. ...peki çocuklar... ...ev yaşantısı dışında eğitimler de veriyorsun... Hı -hı. Ee, ...onlardan biraz bahsedelim... ...çok az vaktimiz kaldı gerçi ama... Evet. ...hani mesela senin eğitimlerine katılmak isteyenler... ...sana nereden ulaşacaklar... ...bir blogun var mı... ...işte bir Instagram hesabın var mı... Bir Biraz onlardan, onları paylaşırsak evet, sana daha rahatlıkla evet, ulaşsınlar teşekkürler. rica ee, ederim. Benim doğal anneyim yazınca Başak Pirtin yazınca e, internette yüzlerce yazıma ulaşabilirler. Bloglarım var. Başakpirtin.com sistemde bütün bloglarım, kitaplarım ondan sonra e, yazılarım, e, eve, deneyimlerim hepsinin kaynaklarına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter, Instagram, Facebook her yerde de doğal anneyim olarak geçiyor. E, bütün... Sağlıklı hayat için önerdiğim her şey var. Evet bazen anaokullarından ya da okullardan davet alıyorum. Sağlıklı beslenme, işte çocukları sağlıklı ilaçsız yetiştirmek konusunda eğitimler de veriyoruz. Böyle anlatıyorum velilere, çocuklara nasıl, ne yiyecekler doğru bir şekilde diye. Bu şekilde mesajlarımı vermeyi sürdüreceğim. Tamam, çok teşekkür ederim Başak'cığım programa konuk olduğun için. Ee, Başak'ın doğal annelik yolunda doğum ve hamilelik kitabını mutlaka okuyun. Çünkü eminim burada anlattıklarının kat bir katı ve deneyimleri var burada. Tek tarifler de var. Evet. Sadece doğum gibi anlaşılmasın. Evet. Çünkü içerisinde <gülüyor> sağlıklı bir bedene sahip olmanın formülü var. Şahane. Bu bebek doğurmak için buradaki bir kısmı ama e, bebek doğurmak için uygun olan bir beden aslında ömür boyu sağlıklı evet. yaşayacak olan bir bedendir. Dolayısıyla herkese faydalı olmasını niyet ediyorum. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim davet için. Tohumda NASA'da ekolojik yaşam programında bugün Başak Pirtini ile beraberdik. Doğal anneyim yazıp kendisini Instagram'dan takip edebilirsiniz. Blogunu da ziyaret edin. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. kalın Tohumdan NASA'da ekolojik yaşam.